Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Oterem seyirciler Ali İmran suresinin 112. ayeti kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbim dinime düşman olan bu toplukların zaman içerisinde geçmişte de Hz. İsa'ya karşı, Hz. Yahya'ya karşı onları öldürmeye teşebbüs ettiklerini hatta Hz. Yahya'yı öldürdüklerini, Hz. İsa aleyhissalatu vesselamın öldürdüklerini zannettiklerini. Asmaya teşebbüs etmişler, astık da demişler ama Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a biri benzetilerek o adam asılmış ve İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın da Rabbim katına kaldırıldığını Allah Celle Celal'ü haber veriyor. Rabbim de onları cezalandırıyor. Buribet aleyhimin zilletü eyne ma tukifu Nerede olurlarsa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar onların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Aşağılık damgası vurulmuştur. Aşağılık damgasının vurulduğunun günümüzde delili nedir? Şu anda Birleşmiş Milletlere kayıtlı üye 190 küsur devlet ve o devletlerin insanları İster Budist olsun, ister Hristiyan olsun, ister e, ta, ta, ta, fariye tapınsın, isterse ağaca, güneşe, ateşe tapınsın. Bu milleti sevmiyor. Neden? Kendisine zarar olmuş mu? Belki de olmadı. Ama bir zillet damgası adamların bütün faaliyetlerinde görülüyor. Ondan dolayı Allah Celle Celaarhum bu ayet kelimesi 21. asırda da görülüyor. Bu ayet kelimenin vermiş olduğu haber o zillet damgası günümüzde de görülüyor. Peki hep böyle mi gider? Hayır. Rabbim diyor ki İbla illa bihablim min ve hablim min ancak Allah'ın ipine sarılanlar o damgadan kurtulurlar, zilletten kurtulurlar. Veya Müslümanların sözüne sadık kalırlar, Müslümanların sözüne sarılırlarsa, yani onlarla iyi ittifaklar kurar, onlarla beraber olurlarsa, bu zillet damgası onların üzerinden kaldırılır, diyor Allah Celle Celaluhu. E insanların, yani Müslümanların, insanların o damgası, şeyi, ipi nedir? E o da Kur'an-ı Kerim'dir. Doğrudan Allah'ın kitabını sarıldıkları gibi, Müslümanların yanında olarak, insanların yanında kalarak, onların himayesinde, alarak biraz aşağılık damgasından kurtulabilirler. Daha ve ü bir Allah bin minallah. Bunlar Allah'ın gazabına uğramışlardır ve duribet aleyhim muzil meskene bunlara aşağılık damgası vurulmuştur. Neden? Zelike bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri nedeniyle İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İncil'e iman etmediler. Tevrat'ı tahrif ettiler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Kur'an'a da iman etmediler. Geçmişte ve yaktulunel enbiya ebi gayri hakkın. Haksız yere peygamberleri öldürdü. لَا لِكَ بِمَا أَسَعُوا وَكَانُوا Bu ısyan karlıkları sebebiyledir. bu da. Bu da haddi, düşmanlıkta haddi aşmaları sebebiyle Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, peygamberleri öldürdüler. Ama hocam günümüzdekiler peygamberi öldürmüyorlar. Günümüzdekiler de atalarına uyarak Peygamber'e iman edenleri öldürüyorlar. Muhammed aleyhisselatu vesselama iman edenleri öldürüyorlar. Yani atalarının yolundan gidiyorlar. Musa aleyhisselamın yolundan değil. O Musa aleyhisselama bile ihanet eden atalarının yolundan gidiyorlar. Tabii hepsi aynı değil. Bu konuda yine Rabbim 113. ayet-i kerimede. su seva emmin ehlil kitabi ummetun gaimetun. Onların içerisinde dimdik duran bir ümmet de vardır. Ne yaparlar onlar? Yetluna ayatillahi. Allah'ın ayetlerini okurlar. Ana el-leyli ve bi'msudi. Geceleri Allah'ın ayetlerini okurlar, onlar secde ederler. Allah'ın ayetleri Rabbimin ayet dedikleri en son kitap Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelip iman eden birçok Yahudi halkından olduğu gibi Yahudi din adamları da Müslüman olmuş. Bunların en başında Abdullah bin Selam radıyallahu an olmuştur. O Yahudi kökenli Abdullah bizim kendimize ışık kabul ettiğimiz, yıldız kabul ettiğimiz ashab-ı kiramdan biridir. O dik ayakta duranları tarif ederken yani Ehli Kitaptan olup da Yahudi milletinden olup da övülen kişilerin özellikleri sayılıyor. Bir Kur'an okurlar, secde yaparlar. Yükminu <gülüyor> billahi. Allah'a iman ederler. Ve yevmil ahiri. Ahirete iman ederler. Ve emruuna bil Allah Celle Celaverüm Kur'anında bildirdikleri güzel şeyleri yani yapılmasını istediklerini kendileri yaptıkları gibi diğerlerinin de yapmasını emrederler ve yine hevne anil mümkeri hoş olmayan şeylerden insanları alıkoyarlar, koyarlar yasaklarlar daha ve yuserya o nefil hayırlarda yarışırlar. İyilik yapmada hayır yarışırlar. Her ne iş yapmışsa o işin en iyisini yapma konusunda birbirleriyle yarışırlar. Ve ulaike salihin, İşte bunlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Ve ma yafalü hayrın hayrin felen yükferu. Hayırdan da ne yaparlarsa... Onlar görmez dinlikten gelinmeyecektir. Yani değerlendirilecektir. Vallahu alimü'l-müttakîn. Allah müttakileri bilmektedir. Şöyle de mana verilebilir burada. Ehli kitaptan olup Yahudilerden olup zillet damgasını yiyenler olduğu gibi Tevrat'a Tahrif edilmiş olmasına rağmen iyiliklerini devam ettiren insanlar da vardı. Derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönderilince onlar Peygamberimize iman ediverdiler. Peki geçmişteki yaptıkları iyilikler, Peygamberimizden önceki yaptıkları iyilikler ne olacak? Sorusunun da cevabı bu. Geçmişte yaptıkları iyilikler de değerlendirilecektir. Görmezlikten gelinmeyecek. Onlar da mükafatlandırılacaktır. Vallahu عَل۪ي bir بِالْمُتْتَقِينَ Allah mütteki insanları bilir diyor. Allah Celle Celaluhu. Buhari'de rivayet eder bir hadis hatırında kaldığı kadarıyla. Beni Hanife kabilesinin lideri esir edilmiş. 3 gün esir olarak tutulmuş ama sevgili peygamberimiz onu mescitte esir olarak tutmuş. Mescidin direğine bağlamış Medine mescidinde. Neden? E orada görsün müslüman olan insanların birbirlerine karşı nasıl saygılı olduklarını görmüş. Adam yine de iman etmeyeceğim. İman zaten zorlanmıyor da. Üçüncü gün serbest bırakıvermiş. Sevgili Peygamberimiz. Şehrin dışına çıkıp epeyce uzaklaştıktan sonra orada bir su kuyusunda su çıkarır, banyosunu yapar, geriye gelir kelime-i getirir. Ve o beni Hanife kabilesinin Müslüman olmasına da o sebep olur. Bu uzun bir olay da benim anlatacağım bölümü şurası. O, Beni Hanife kabilesinin lideri ya Resulallah. Ben Müslüman olmadan önce de iyilik sever insandım. Yani kabilemde fakir insan bırakmam. Ee, evlenemez durumda olanları evlendirirdim. Yani bu tür iyilikler yapardım. Kafirlik döneminde yaptığım bu iyilikler iman edince şimdi geçerli olmayacak mı demiş. Efendimiz demiş ki olmuş ya, olmuş ya. Yani o iyiliklerin aslında senin Müslüman olmana sebep oldu. Ahiretteki zaten değerlendirilecektir. İnnerledine kefaru, lan tuğniy anhum ve la evladuhum şeya ve nari, hum fiha Kafirlere gelince. Onların malları ve evlatları, bunu şöyle diyelim, ekonomik güçleri ve askeri güçleri onlara fayda vermedi. Hiçbir şekilde fayda vermez. Onlar cehennem halkındandır ve orada onlar ebedidirler, diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi günümüzde kafirlerin, Ekonomik gücünün, askeri gücünün kendilerine fayda verdiğini zanneden bazı kafil insanlarımız var. Bir, Mekke'deki müşriklerin ekonomik güçleri, askeri güçleri onlara fayda vermedi. Hatta tebbet yeda ebi lehebin ve tab ma ağnâ anhu. Maluhu ve makese. Ebu Ebûle hep Mekke Parlamentosunun güçlü üyelerindendi, Peygamber'in amcasıydı ve ona karşıydı. Onun o askeri gücü, ekonomik gücü, ovul gücü, mal gücü ona fayda vermedi. Bu dünyada zilleti yaşadı, devletleri ellerinden gitti. Ahirette cehennemi boşla boyladı. Günümüzde. Geçici olarak güç gösterisinde olan devletler, zenginlik gösterisinde olan devletlerin başlarındaki bela Afrika'nın bilmem ne köyündeki adamdan daha beter bela. Kişilerin, hanımlarının, göçücüklarının iffetsizliği, erkeklerinin iffetsizliği, erkeklerin erkekliğini kaybeden kanunlar çıkarmaları, mecbur olduklarından, zorunlu olarak, isteyerek değil. Hanımlarının aynı şekilde lezbiyenleşmesi, öbürlerinin geyleşmesi ve banka soygunlarının en fazla o ülkelerde olması ve kanuni yollarla trilyonlarca dolarların, milyarlarca dolarların kanun yoluyla Alavere, daravere, borsadaki alavere ve dalaverelerle dünya merkez bankalarının kapılarını açmadan hırsızlık yapmaları. Bütün bunlar bu dünyadaki zilletleridir, kaybetmeleridir. Ve insanların birbirini vurup hale gelmesi, bütün bunlar fayda vermiyor askeri güçleri de ekonomik güçleri. Methelimalar infikonu fi hadihi hayatı dünya, kmetel riipin, fiha sır acabet hardaqo min zlame anfsehum, fa ve ma zlamehum Allahu, welakin anfsehum İman etmeden yardım eden insanlar var. Kafirler tavut yolunda infak ederler diyor Rabbim. Yani Allah'a karşı Kendileri bir ilah üretiyorlar, Tanrı üretiyorlar ve onun kurallarına uyuyorlar. Ve onun yıkılmaması için de bütün güçlerini harcıyorlar. Bunların infakları ahirette fayda verir mi? Yaptığı iyilikler ahirette fayda verir mi? İnkarcı olarak ahirete giderlerse fayda vermez. Olur mu? Şu kadar yetim, şu kadar fakir, şu kadar hastane işleri yapmışlar diye hatırdan geçebilir. Ama Rabbim diyor ki: Toprağa tohumu atmış zalim bir halk. İyi de çimlenmiş, çiçeğe dönüşmüş, tam mahsul almaya heveslenirken dondurucu bir soğuk kavur vermiş. Gitmiş. Aynen öyle. Yaptığımız bütün iyilikler Allah korusun. Allah'a inkar veya ahireti inkar sebebiyle yok oluverir. Cehennem ateşi vurur onları. Cehennem ateşi yapılan o iyilikleri de verir. Kimden ücret isteyeceksiniz? Allah'a iman etmemişsiniz. Allah'a iman ettim ama filanın kurallarını Allah'ın kurallarından üstün görüyorum ben. Ücretim ondan istediyor Rabbim. Daha orada putum orada duruyor o da boynu bükük cehenneme odun olacak o da sen git ondan iste deyiverirler ahirette ya ey yuhalladine amenu la tattahizu bitane min dunikum la yahlunakum khabala ve dumannittum kad badatel ba'du min afwahin ve ma tuhfi suduruhum ekbar قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ <تَعْقِلُون> Ayetin numarasını söyleyeyim, evinizdeki tefsirden bunu bir okuyuverin. Tefsir yok hocam, bir tefsir alalım derseniz, benim tehlif etmiş olduğum bu da anlattığım şifa tefsiri var, temin edin. ayet kelimenin manası. manas-su Ey iman edenler! Bize söylüyor. لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ Sizin dışınızdakileri kendinize sırdaş edinmeyin. İçinizdeki zayıflıkları düşmanınıza sızdırmayın. Hastalıklarınızı tedavi edin. Düşmana destek olmayın. İçimizde bazı kavgalar olabilir. Düşmanın bilmemesi gerekir. Ama bizim kendi aramızda kırgınlıklarımızı da gidermemiz gerekir. لَا يَعْلُونَكُمْ Size düşmanlık yapma da onlar hiç kusur etmezler diyor Rabbi. Sizin sıkıntıya düşmenizi canı gönülden isterler. Ve düman, مَا عَنِدُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفَّاهِيمِ بَغْضَاءُ مِنْ İçlerindeki size karşı besledikleri kin ağızlarından dökülüver. Ortaya çıkıver. Konuştukları kelimeler son günlerde Müslümanların bazı sıkıntılara girmesi nedeniyle Batılı devlet başkanlarının verdiği demeçlere bir bakın. Dün dost gibi göründü, şimdi tökezleyi veren hakkında Müslümanlardan tökezleyi veren hakkında adamların söylediklerine bir bakın. Söylediklerini geçin Rabbim diyor ki ve matufi sudurum ekber. Gömüllerinde gizledikleri düşmanlığın sınırı Söylediklerinden çok daha fazladır. Ben size diyor Rabbim biz size bu ayetleri açıklıyoruz. Aklınızı başınıza alın diyor. Aklınızı başınıza alın. tüm kâkıdın. Eğer aklınız başınızdaysa dikkat edin. Düşmana, düşmanı sırdaş. Edinmeyi. Düşman derken şahsi düşmanlarımız değil bizim. İnsanlığın kurtuluşu için Rabbim tarafından gönderilen reçeteyi yırtmaya, yok etmeye çalışanlar insanlık düşmanıdır. Biz de onların düşmanıyız. Ha! Tentüm üla! Türk bugünürüm. Ha! Siz onları seviyorsunuz ama velayuhek bu nekum. Onlar sizi sevmiyor. Ya bu ayet sanki dün elmiş de bugün okuyoruz gibi. Siz onları seviyorsunuz, onlar sizi sevmiyor. Ve minune bir kitabı külli. Siz bütün kitaplara iman ediyorsunuz, doğru. Biz dört kitaba iman etmezsek, diğer sahifelere iman etmezsek Müslüman olamayız. Ve izâ leûküm gâlu âmennâ. Sizinle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Ve izâ halev, kendileri baş başa kaldıklarında, abbu aleykumul enâmile minel gâil kinlerinden parmaklarını ıstırırlar. Vay be! Adamlar bizi geçecekler. Bizden ilerideler. Bizden medeniler. Biz onlardan şu anda medeniyiz. Bu kadar biz İslam'dan uzaklaştırılmamamıza rağmen İstanbul, Ankara, İzmir meydanlarında şeriata hayır diye bağıranlarımızın insanlık anlayışları, insani davranışları Berlin'in, Londra'nın, New York'un en nazik adamından daha iyidir. Avrupa'da bir buçuk yıl kalan bir insan olarak söylüyor. Hatta bir buçuk yıldan fazla. Söylüyor. Bizim en Böyle dinime karşı, zamanla anası babası Müslümanmışmış, onun kültürüyle, yani davranış kültürüyle yetişmiş bizimkisi. Çocuk bir şekilde bir gruba mensup olmuş. İslam nedir, şeriat nedir bilmeden onu doldurmuşlar, o da bağırıyor. Ama onun insanca davranışı, Batı'nın en iyi yetişmiş insanından daha iyidir. Bunu Batı'da kalanlarımız daha iyidir. Batıda kalanlarımız derken illa Müslüman olmaz şart değil. Batıda kalmış Hristiyanımız, Türkiye'de yetişmiş ama orada kalmış gelmiş onlar da bunu daha iyi bilirler. Rabbim diyor ki dur söyle onlara Mütü bi aydukum innallâhe alîmin bidâti sudur kininizle beraber geberin. Eğer iman etmiyorsanız kininizle beraber gideceksiniz. Yani kininiz soğumayacak sizin. Allah yüreklerdekini en iyi bilendir. İntemsesküm hasenetün tesühüm. Size bir iyilik dokunursa onlar üzülürler, kötüleşirler. Hani eğitim yönüyle kalkınsak, İslam'a top yakın sarılsak, ekonomik yönden birbirimize adil bir şekilde infakta bulunsak, kardeşçe kenetlensek adamlar derhal rahatsız olur diyor. Ve intusuk kimseyi yetün yefrahu Sizin başınıza bir bela gelecek olurlarsa bu sefer sevinirler. Bayram ederler diyor. Ve intasviru vetetqu la yadurkum keyduhum şeyya. Rabbim diyor ki eğer sabreder takva üzerine olursanız Onların planları, programları, stratejileri, taktikleri size zarar veremez. İnallah bima ya'malun muhit. Allah onların ne yaptıklarını kuşatmış durumdadır. Biliyor, görüyor, işitiyor. Biz Allah'a tevekkül edeceğiz. Onun bize öğrettiği, getir gönderdiği Kur'an'ın ayet ayet Hayatımıza nakşedecek olursak, Kur'an bize kurtuluş yolunu gösteriverir. Bir örnek de veriyor. وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِن۪ينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِعُونَ عَلِينَ Hani sen evinden çıktın, ailenden çıktın, Uhud'a geldin, müminleri nerelerde duracaklarını belirledin, hat taktiği olarak, Belirledin. Bunları sen yaparken de Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyordu. İzhemmet dâifete'ni minkümen tefşelâ vallâhu veli mâ ve alâllâhi fel yetevekkelil mü'minûn. Senin ordundan iki grup dağılmaya yöneldi. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Ama hani bin kişilik Uhud ordusundan İman etmediği halde Medine halkı olmaları nedeniyle harbe katılmış münafıklar var. İnandık diyorlar da inanmıyorlar. Onlar düşmanı görünce Medine'ye doğru kaçmaya başlarlar. Gerçekten iman etmiş ashab-ı kiramdan bazıları da onların kaçtığını görünce kaçmaya başlamışlar. İki grup bunlar işte. Müminler Allah'a tevekkül etsinler diyor Rabbim. Ve bir örnek veriyor. Ve le gad nesarakümullahu bi bedrin ve entüm edille. Siz az olduğunuz halde Allah size bedirde yardım etti. Fettegullâhe leallekum teşkurun. Allah'tan sakının. Olaki ki Allah Celle Celaluhu sizin şükrümüzü kabul eder. Siz Allah'a şükredersiniz de o da kabul eder. İtibarul lil müminina elen yekfiyekum en yumiddakum rabbukum bi telazati arafin minel meleketi munzilin. Sen müminlere şöyle diyordum. Sizin üzerimize Allah'ın yardım olarak gönderdiği 3000 melek meleklerden gönderilen o 3000 melek size yeterli değil mi? diyordum onlara bana in tasbırı ve tebû ve tüküm min fevrîhim haza yumdiküm rabbüküm bi kamseti alafî min el melaiketü müsevimîn eğer siz sabredecek olursanız Allah'tan sakınacak olursanız onların üzerine Allah size yine imdad olarak yardım olarak bir beş bin melek daha gönderir hem de işaretli hepsi melek olduğunu birbirlerini tanımaları için işaretli melekler gönderir. Niye gönderir? Ve ma'a ca alellahu illa busra Allah sizi müjdelemek ve tatmin edinne kulubukum bih. Bununla kalplerinizi mutnein kılmak, tatmin etmek için gönderir ama şunu bilin. Ve men nasru illa min indillahi'l azizil hakim. Yardım Aziz ve Hakim olan Allah Celle Celalühu Celle, Celle, Celle Arif'tendir. Melekten bilmeyin bunu, meleği gönderen Allah Celle Celalühu'dur. Komutandan da bilmeyin, komutanı yaratan Allah Celle Celalühu'dur. bunu niye yapar? Liya ta tarafen minalladine Kafirlerden özellikle ileri gelenlerin başını kesmek, evyek bir düğüm, onları yüzüstü kırmak, bırakmak ve Feyen haibin, kaybetmiş olarak Mekke'ye dönmek için Bedir'de öyle oldu. Başta Ebu Cehil olmak üzere ileri gelenlerden 70 kadar kafir Bedir'de öldüler, geberdiler diyelim. Ve diğerleri eli boş, üzgün, boynu bükük Mekke'ye döndüler. Halbuki bir Müslümana üç kafir düşüyordu ama Allah'ın yardımıyla başarılı olamadılar onlar.